Diğer İslam öncesi Türk destanlarını işledik ve sonunda sıra Ergenekon destanına geldi ama Ergenekon destanını son video olarak seçmemin tek sebebi kronolojik sırayla ilerlemek değildi. Bu video vasıtasıyla söylemek istediğim bazı şeyler var çünkü Ergenekon destanı artık siyasi bir destan olarak görülmeye başlandı ve hatta birçok kendini bilmez yazar bazı gazetelerde yazdıkları yazılarda Ergenekon destanının cumhuriyetten sonra uydurulan bir destan olduğunu söylediler. Yani Ergenekon destanını Cumhuriyet uydurmuş. Kendimize böyle yalandan bir destan yaratmışız. Şimdi biliyorsunuz Cumhuriyet kurulduktan sonra yapılan ilk iş eğitim sektörüne el atmaktı. Türk Tarih Kurumu kuruldu. Tarihimizi araştırmak için heyetler ayarlandı. Meksika'ya bile Muğ kıtasını araştırsın diye Tahsin tepek ve yanında 60 kişi gönderildi. Türk tarihi ile alakalı kitaplar büyük bir heyet tarafından tercüme edildi. Bir yandan Atatürk kendisi tarihle alakalı çalışmalar yapıyordu. Hatta güneş dil teorisi konusunda baya bir zaman harcamıştı ki Medeni Bilgiler kitabını da zaten bir tarih kitabı olarak yazmıştı ama onlara sonra geliriz. Özetle Türk ve Türk tarihi önemliydi. Çünkü ülkenin adını Türkiye koymuştuk ama Türk neydi bunu anlamak lazımdı. Biz tarihimizi Osmanlı ve Selçuklu'dan ibaret zannediyorduk. Hun Türkleri, Göktürkler, Uygurlar. Bunları isim olarak biliyorduk ama elimizde ne bir belge vardı ne de gerçekten okullarda bunu öğrenemiyorduk. Dolayısıyla Türk tarihiyle alakalı çalışmalar yapılması gerekiyordu ve Ergenekon destanı gibi destanlar da zaten bu dönemde çevrilmeye başlandı. Aslında bizim Türk mitolojisi ve Türk destanları Bahayettin Ögel gibi insanlar tarafından tercüme edildi hatta Rıza Nur gibi insanlar bunları çevirdi ama bunları yapabilmelerinin sebebi böyle bir ortam oluşturmuş olmamızdı. E tabi ki bazı insanlar abarttılar. Yani bugün nasıl ki işte Çin'deki beyaz piramitler veya 70 bin yıllık Uygur İmparatorluğu gibi hikayeler varsa O dönemde de işte Sümerler Türktür, onlar Türktür, bunlar Türktür diyen herkesi Türk yapmaya çalışan tarihçiler vardı. Ama bunlar kendi fikirleriydi yani devlet oturup da Türk tarihi 15 bin yıllık bir tarihtir falan demiyordu. Bunu diyen insanlar vardı tıpkı bugün kendince tarih uyduranlar gibi. Dolayısıyla insanlar böyle bir iki hataya bakarak şunları söylüyorlar. Hımm şöyle bir konuda eğer hata yapılabiliyorsa demek ki destanlar da uydurma olabilir. Demek ki şunlar da uydurma olabilir. Hadi biraz daha ileri gidelim. Çanakkale Savaşı da uydurma olabilir. İnönü Muharebeleri de uydurma olabilir. Kurtuluş Savaşı da abartı olabilir ki bunları görmüyor muyuz? Şu anda birçok yerde bunlar bahsediliyor. İşte Sakarya Savaşı'na 200 kişinin savaştığı meydan savaşı falan diyorlar. Alay etmeye çalışıyorlar. Birçok yalan belge ortaya atılıyor ve yalan tarih yazanlar, yalan tarih anlatanlar ise kafasına fes takıp ünlü olabiliyorlar. Şu anda böyle biraz kirli bir durumda olduğumuz için insanlar Türk tarihinde kusur aramaya meraklılar. E tabii ki ne ben ne de gerçekten işini hakkıyla yapan tarihçi ve araştırmacı insanlar buna izin vermeyecek. Bu videolar zaten bu yüzden önemli. O yüzden diyorum Türk destanlarını ve Türk mitilerini bilmek gerekiyor. Ancak bu mantıkla eğer araştırmalarımızı yaparsak, İslamiyet öncesi Türkleri de görür ve tanırsak bazı geleneklerimizi, bazı adetlerimizi, hatta bugün farkında olmadan yaptığımız kurşun döktürme, nazar taşı takma gibi şeylerimizi daha iyi anlayabiliriz. İşin daha güzel yanı tarihimizi iyi anlayabiliriz. Çünkü bütün destanlar birbiriyle bağlantılı ve komiktir ki tarihimizle de hakikaten bağlantılılar. Yani destanlar gerçek tarihi vermiyorlar. Eyvallah bu doğru. Fakat gerçek tarihten ögeler barındırıyorlar ve biz eğer milat öncesi Türklerle alakalı bilgi almak zorundaysak e bunu destanlara bakarak yapabiliyoruz. Destanlar, kitabeler, diğer kaynaklar, özellikle savaştığımız milletlerin kaynakları bize İslam öncesi Türklerle alakalı bilgileri veriyor. Özellikle eğer Türk tarihi araştırılacaksa ilk olarak Çin kaynaklarına daha sonra da Rus kaynaklarına bakmak gerekiyor. Çünkü biz herkesle savaştık ama nasıl savaştığımızı kaydetmedik. İnsanlar, işte Türk diye bir millet var, bunlar ata binerler, ok atarlar, gelir bize şöyle şöyle şeyler yaparlar diye kaydetmişler. Hatta Atilla'yı bile tam olarak aslında Romalılardan öğreniyoruz. Dolayısıyla bir yandan biz bu hikayeleri alıp destanlaştırırken, abartırken aslında gerçek tarihi de dilden dile geçirmiş oluyoruz. Bu yüzden destanlar önemlidir ki zaten diğer destanların hepsiyle alakalı birer video yaptım. Şimdi son olarak Ergenekon Destanı'nı göreceğiz. Öncelikle Ergenekon Destanı'nın öyle tek bir destan olmadığını söyleyeyim. Hatta bu başka bir destanın devamıdır. Bozkurt Destanı giriş ve gelişmeyi verir. Türklerin savaşmaları ve kaçmak zorunda kalmaları konusunu ele alır. Ergenekon Destanı ise kaçtıktan sonra toparlanmalarını ve geri dönüp ölçlerini almalarını konu alır. Zaten Bozkurtla alakalı bir video yapmıştım o da 10 dakika falan kısa bir şeydi. Onu izlemeden bu destanı izlemezseniz daha iyi olur çünkü Destanın nasıl oluştuğunu anlamak gerekiyor. Önce Bozkurt destanına bakın, Türklerin Bozkurt'tan türemesi konusunu bir anlayın, daha sonra bu videoyla devam edin. İzlemiş olduğunuzu varsayarak ben konuya devam ediyorum. Öncelikle Ergenekon destanının uydurma olup olmaması konusuna bakalım, çünkü bu önemli bir konu ve biliyorsunuz 10 yıl öncesiyle alakalı bile yaşanan olayları bugün değiştirip anlatıyoruz. Yani tarihimizi sürekli değiştirmeye veya kıvırmaya meraklıyız. Dolayısıyla 80 yıl önceki olayları da değiştiren veya beğenmediği şeyleri böyle kafasına göre siyasiyleştirip insanların aklını yıkamaya çalışan insanlar olabilir. Niye böyle yapıyoruz bunu bilmiyorum ama tarihte övünebileceğimiz neler varsa bunları sürekli değiştirdik veya bazı tarihi büyüklerimizi, karakterlerimizi alıp siyasiyleştirmeye karar verdik. Örneğin Atatürk Çanakkale'de bir zafer sergilediyse, mükemmel bir savunma yaptıysa bile... Ya Çanakkale'de kaç kişi vardı sanki Atatürk orada sadece bir yarbaydı falan demeye çalışıyoruz. Aslında tarihine çamur atmayı en çok seven millet belki de bizizdir. Niye böyleyiz bilmiyorum ama bu kötü bir şey. Çünkü eğer bir insan kendi tarihine sürekli çamur atmaya, eziklemeyi, ötekileştirmeye çalışıyorsa bu insan ya cahildir ya da haindir. Yani iki türlü bir zararda oluyoruz. Ya cahilimiz çok ya da hainimiz çok. Yapacak bir şey yok elimizden geldiğince insanları bilinçlendirmeye çalışmak zorundayız. Doğru ve kaynaklı tarih anlatmak zorundayız. Özellikle İslam öncesi Türklerle alakalı bilgiler veriyorken de bunu kapsamlı bir araştırmayla her taraftan bakarak aktarmak zorundayız. Bu yüzden açıklama kısmındaki kaynaklara da bakarsanız iyi olur. Ergenekon destanına atılan iftiralar Yakup Kadri'nin Ergenekon kitabına dayandırılır. Halbuki Ergenekon kitabı Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir kitaptır. Destanla alakası yoktur. Dolayısıyla bu zihniyettekilerin asıl amacı destanı değil Kurtuluş Savaşı'nı yalanlamaktır. Bugüne kadar videolarını yaptığım Yaratılış Destanı, Alper Tunga Destanı, Şuh Destanı, Oğuz Kaan ve Bozkurt Destanı vesaire hepsi kaynakları bin yıldan daha eskiye dayanan eserlerdir. Birçok versiyonları vardır ve Türk kültür yapısını net bir şekilde barındırırlar. Ergenekon Destanı da bunlardan farksız değildir. Ancak bugün 13 adaları Lozan'da verdik. Lozan'la ülkemizi yabancılara sattık ya da harf devrimiyle bir gecede cahil kaldık diyen tipler yüzünden insanlar internette yanlış bilgi edinebiliyorlar. Keşke sadece internet olsa bazı meşhur gazetelerde bile bir takım yazarlar çıkıp Ergenekon'la alakalı ya da tarihteki bazı başarılarımızla alakalı kötü kötü şeyler söyleyebiliyorlar. Ama şaşırmıyorum sonuçta ülkemizde bir bilgi problemi var. Yani akademisyen olarak, profesör olarak, üniversitelerde eğitim veren insanlar bile biraz kafayı tırlatabiliyor. Yani Depremler niye olur? Çünkü çocuk evliliklerine izin verilmiyor. Eğer 10 yaşındaki bir çocuğun 70 yaşında birisiyle evlenmesine izin versek deprem olmayacak. Bu sünnettir falan diyen tipler var biliyorsunuz. Ya da işte çıkıp da meşhur üniversitelerde işte 10 bin yıl önce Nuh peygamber cep telefonuyla konuşuyordu falan diyen tipler var. Dolayısıyla sırf eğitimcilerimize bile bakarak aslında ülkemizdeki eğitim sektörünün ve bilgi seviyesinin nasıl yerlerde gezindiğini görebilirsiniz. Zaten bu yüzden ben bu videoda direkt destanı anlatmaya başlamak yerine yarım saat oraya buraya giydirmek zorunda kalıyorum. Yani güzel güzel bir destan bile anlatamıyoruz çünkü bunlar ya çarpıtılıyor ya hakkında tonla iftira atılıyor e bunları da ayıklamak gerekiyor. Ha bu arada şeyi de belirteyim hani burada sırf böyle entel görünmek için ülkesini kötüleyen tiplerden gibi görünmek istemem. Ülkemizden tabii ki de çok başarılı isimler çıkıyor. Dünya çapında isim yapmış insanlar çıkıyor. Oktay Sinanoğlu var, İlber Ortaylı var, Halil İnalcık var, Aziz Sancar var daha yeni. Yani bizim övünebileceğimiz insanlar tabii ki çıkıyor. Tabii ki içimizden başarılı tipler çıkıyor ama işte bunlar çok azınlıkta. Yani şu anda eğitim sektörünü İlber Ortaylı yönetmiyor. Yöneten tipler belli. Dolayısıyla verilen eğitim de belli. Her yerde üniversite var ama üniversiteye koyacak hoca yok. E koyacak bir hoca bulamayınca önünüze geldiğini böyle akrabalarınızı, tanıdıklarınızı orada profesör yapıyorsunuz ve millette yazık saçma sapan şeyler öğreniyor. Ben bir de şunu da söylemem lazım. Hazır hızımızı aldık böyle taşlama videosu gibi saldırıyoruz. Şimdi bu bir gecede cahil kaldık diyenler var ya onlara da aslında hak vermiyor değilim. Yani bir bakıma haklılar. Onlar gerçekten bir gecede cahil kalmışlar. Ya Yoksa bu kadar saçma sapan şeyler söylemezler. Ya hep cahillerdi ama bir gecede bunu fark edebildiler. Ya da o güne kadar uzay çağında yaşıyorlardı. Alimlerdi, mükemmel insanlardı. Ne olduysa bir gecede böyle cahil kalmışlar. E yazık. Allah'tan biz o bir gecede cahil kalan tiplerden değiliz. Okuyup araştırıp öğrenebiliyoruz. Böyle videolar çekip izleyebiliyoruz. E buna da şükretmek lazım. Neyse sanırım yeterince konuştuk şimdi destandan bahsetmeye başlayabiliriz. E bakalım bu destan bize neyi anlatıyormuş veya ne kadar gerçekmiş. Bazı kişilerce iddia edildiği gibi Ergenekon destanı bir Türk efsanesi olarak Kurtuluş Savaşı sırasında Yakup Kadri tarafından uydurulmadı. Şecere-i Türk'ün kazan baskısı içinde yer alan Ergenekon destanı ilk olarak Ahmet Vefik Paşa tarafından 1864 yılında Tasviri Efkar gazetesinde neşredilmişti. Hatta Tasvir-i Efkar Gazetesi'nin şu anda kitap şeklinde yayınlanan versiyonları var. Mesela bu benim elimdeki Çanakkale Savaşları'nı anlatıyor. Çanakkale Savaşları sırasındaki bütün gazete yayınlarını burada veriyor sayı sayı. Dolayısıyla araştırma yapmak için de faydalı şeyler belirtmiş olayım. İsteyenler diğer versiyonlarına falan da bakabilir. Şimdi şunu da söyleyeyim. Vefik Paşa bu makalelerini yazılarını daha sonra kitap haline getirdi. Ama yine de o dönemde Yakup Kadri daha doğmuş bile değildi. Hani Yakup Kadri uydurdu diyorlar ya, işte o daha doğmadan önce zaten Ergenekon anlatılıyordu. Yakup Kadri 1929'da Ergenekon diye bir kitap yazdı ama bu öyle tarih kitabı veya ne bileyim edebiyat kitabı değildi. Kurtuluş Savaşı sırasında kendi yazdığı bir takım yazıları, makaleleri kitap haline getirmişti. Yani aslında bir özetti bu. Yakup Kadri bizim milli mücadelemizi Ergenekon Destanı'na çok benzettiği için kitabına bu ismi vermişti ki bunu zaten kitabın ön sözünde kendisi de söylüyor. Ama tabii ki biz kitabı okumak yerine böyle kapağına adına bakarak teori uydurmayı seven bir milletiz ve nasıl oluyorsa böyle uyduruk teorileri de bazı resmi yerlerde yayınlayabiliyoruz artık nasıl onaylıyorlar onu da bilmiyorum. Şimdi Yakup Kadri'nin kitabıyla Ergenekon Destanı arasındaki ilişkiden bahsedeyim. Göktürk destanına göre Türkler yok olmanın eşiğine gelirler ve sadece bir çocuk hayatta kalır. O da yeniden Türk ulusunu kurar, Ergenekon bölgesine saklanır ve güçlendikten sonra dönüp öcünü alır. Dikkat ederseniz milli mücadelemizde aynen böyledir. Türkler ufacık bir toprak parçasına sıkıştırılır ve yok olmak üzereyken bir Türk evladı çıkar, yeniden ülkeyi toparlar. O bir kişinin arkasından giden millet düşmanları yener ve özgürlüğünü kazanır. Yakup Kadri'nin Milli Mücadele kitabına Ergenekon adını vermesinin sebebi de budur. Valla hiç umrumda değil istiyorsanız bana kemalist deyin, istiyorsanız taraf tutuyorsun deyin, istiyorsanız Atatürk tek başına mı kurtardı sanki ne anlatıyorsun sen falan deyin gram ilgilenmiyorum. Çünkü son moda Atatürk'ü eleştirmek biliyorsunuz hatta eğer Atatürk'e küfür etmiyorsanız objektif olamıyorsunuz. Atatürk'e küfrettiğiniz zaman gerçek tarih yapmış oluyorsunuz ki bunun bir benzerini de işte biz Ermenileri katlettik, ne kötü milletiz falan diyenlerde görebilirsiniz. Böyle tiplere ödül veriliyor. Dolayısıyla son dönemde bunlar yaygınlaştığı için eğer siz de o kafadaysanız videoyu durdurun, gidin fesli kanalları takip etmeye devam edin. Arkadaşlar kusura bakmayın ben burada size yaranmak için tarihi veya olayları çarpıtacak değilim. Bugün gidip de sırf laf olsun diye bir destanı böyle değiştirmek adına Yakup Kadri uydurdu onu, Cumhuriyet böyle yalanlar uydurdu demek cahilliktir. Bu çok açık bir şeydir. Yani ben şu anda Nutuk diye bir kitap yazsam Atatürk'ün yazmış olduğu Nutuk boşa mı gidecek? Çalıntı mı olacak? Yani gerçeğini ben mi yazmış olacağım? Ya bu böyle düşünmekle aynı. Ya işin kötü tarafı böyle saçma iddialar ya da akademikmiş gibi görünen makareler Onaylanıp üniversitelerde okutturulabiliyor ya da bunlar gazetelerde sabah insanlara sunulabiliyor. Yani bu kadar bilgi kirliliği var. Dolayısıyla kusura bakmayın ben doğrusu neyse onu söyleyeceğim. Batıyorsa izlemezsiniz olur biter. Zaten şu Kur'an'la alakalı yapmış olduğum videodan sonra tonla küfür gelmeye başladı işte arkaya Atatürk'ü almış da konuşuyor bilmem ne sen de ona tapıyorsun falan diyorlar. Yani gerçekten bu kadar cahilseniz zaten benim kanalımda olmasanız da olur. Şimdi niye bu kadar sert çıkışıyorum? Çünkü bu kafadaki insanlar sürekli yalan tarihe inanmayı tercih ediyorlar. Hiçbir belgesi dayanağı olmayan şeyleri gerçek tarihmiş gibi algılayarak insanlara da bunu iddia ediyorlar. Ama siz gidip belgeyle anlatım yaptığınızda da kıvırmaya veya beğenmemeye çalışıyorlar. Ya da taraflısın diyorlar. Çünkü diyebilecek başka bir şeyleri yok. Hadi Yakup Kadri'yi bırakalım. Ve ondan önce de Ergenekon destanı ile alakalı bir sürü yayın var. Dolayısıyla bunu iddia etmek zaten cahilliktir. Zira Yakup Kadri'den önce Ziya Gökalp Ergenekon adlı bir şiir yazmıştı ve şiirini önce 1912'de Türk Yurdu Dergisi'nde daha sonra ise 1914 yılında Kızıl Elma adlı kitabında yayınlamıştı. Yine Ömer Seyfettin Halka Doğru Mecmuası'nın 9 Nisan 1914 tarihli 15. sayısında Tarhan Müstehar adıyla Ergenekon'dan çıkış yeni gün başlıklı bir şiir yazarken diğer taraftan Celal Sahir de Uyanık Takma adıyla Ergenekon destanını ve Nevruz'u anlatan bugün Türklerin Kurtuluş Bayramı adlı bir yazı kaleme almıştı. Daha sayayım mı? Hadi saymayayım zaten açıklama kısmında bütün kaynaklar bütün versiyonlar var. Boş boş şeylere inanmak yerine gerçek anlamda araştırma yapmak isteyen herkes oradaki kaynaklara bakabilir. Neyse, sanırım artık Ergenekon Destanı'yla ve bunun kaynaklarıyla alakalı anlatımlara başlayabiliriz. Destanın 5 farklı versiyonu var ve bunların ilki, en eski versiyon, milattan sonra 557 ila 581 yılları arasında Çin'deki Chow yani Chow hanedanının yıllıklarında görülüyor. Orada bu destanda Türkler için Tokko'ya yani Göktürkler deniliyor. İkinci versiyonsa milattan sonra 581 ila 618 yılları arasında Çin'deki Sui sülalesi tarihinde yer alıyor. Her iki versiyonda da Göktürkler Lin adlı bir kavim tarafından bir savaşta mağlup ediliyorlar. Türklere bir katliam yapılıyor kimse sağ bırakılmıyor fakat tek bir çocuk kolları ve bacakları kesilerek bir bataklığa atılıyor ve o şekilde bırakılıyor. Düşman nasıl olsa biz bunun kolunu bacağını kestik kaçamaz da bırakalım kendi kendine ölsün diyor ve çocuğu bırakıp gidiyorlar. Daha sonra ağaçların arasından bir kurt çıkıyor ve kurt. Çocuğu alıp iyileştirip kanayan yerlerini yalayıp onu büyütüyor. Çocuk büyüdükten sonra da onunla ilişkiye giriyor ve 10 tane çocukları oluyor. Bu 10 çocuk da Türk soylarının devamını sağlıyorlar ve bunlara aşina deniliyor. Yani asena ki asena zaten o kurtun adıdır. Yani Türkler kurttan türüyorlar ve kurt adını taşıyorlar. Aşinayı hatırlatmak için de bayraklarında kurt kafası taşıyorlar. Hatta Atatürk'ün 1927 yılında İngiltere'ye 88 altın karşılığında bastırttığı banknotların üzerinde kurt resimleri vardı. Ki bozkurt videosunda bunları anlattık zaten. Ayrıca romanın da kuruluş efsanesinde Remus ve Remulus isimli iki çocuğu emziren bir kurttan bahsedilir. Bu çocuklar kurt tarafından büyütülürler ve büyüdükleri zamanda Roma şehrini kurarlar. Yani benzer hikayeler. Yine kendi reklamımı yapıyorum ama Sirius Yıldızı ile alakalı yaptığım videoya bakarsanız daha ayrıntılı bilgiyi edinirsiniz. Ek kaynak olarak da Ahmet Taşağıl'ın kitaplarına bakılabilir çünkü kendisi Çince bildiği için Çin kaynaklarını güzel tercüme edebiliyor. Ben de ondan faydalanıyorum zaten siz de bakabilirsiniz. Şimdi 3. versiyon yine Jov sülalesinden, Jov ailesinden geliyor fakat burada bir fark var. Destanın devamı olarak bunu yapıyorlar ama Han'ın nasıl seçildiği konusunu biraz değiştiriyorlar. Bu kaynağı kısaca özetleyeyim. Hunların kuzeyinde bulunan soğu ülkesinden çıkan göktürklerin ataları bir kurttan doğmuş olan İçini Sütü'ye ya dayanır. Yağmur ve rüzgara hükmeden İçini Sütü'nün dört oğlundan en büyüğü ateşi bulmuş ve kavmini soğuktan kurtarmıştır. Bu büyük kardeşe diğerleri Türk yani Tuğkuyu adını vermişlerdir. On tane hanımla evlenen Türk'ün çocukları kendi aralarında yükseğe atlama yarışması yaparak hanlarını seçmişlerdir. Son hanımın en genç oğlu en yükseğe sıçrayarak Göktürkleri kuran Ashina ailesini teşkil etmiştir. Şimdi sizi yine teknik bilgiye boğmak zorundayım ama bunları yapmak gerekiyor. Çünkü dediğim üzere Ergenekon destanı sadece bir destan olmaktan çıktı. Siyasi bir obje haline geldi ki zaten 10 yıl önceki Ergenekon olaylarını hatırlayanlar bunu daha iyi anlarlar. Destanın kaynak metinlerini Vasili Vladimirovich Bartold, Nikita Bichurin, Bahaeddin Ögel ve burada saysam sıkılacağınız kadar birçok isim zaten yayınlamıştı. Dolayısıyla Ergenekon destanı gerçek bir destandır arkadaşlar. Cumhuriyet tarafından uydurulmuş bir destan değildir. Ki zaten Türk geleneğinde uzun yıllar yaşayan bu destanın İslam coğrafyasında Arap alfabesiyle Reşidüddin tarafından 14. yüzyılda Farsça olarak ele alındığını ve Hive Hanı Ebul Gazi Bahadır Han tarafından da 17. yüzyılda Çağatay Türkçesi ile kaydedildiğini yani Çin'e göre daha yeni iki versiyonu daha olduğunu da biliyoruz. Reşidettin'in tespit ettiği Ergenekon Destanı zaten onun dünya tarihi olarak tasarladığı Camiyüt Tevarih adlı eserinde yer alıyor. Reşidettin bu eseri Türk ve Moğollardan fayda ederek kaleme almıştı ve 1312'de de bitirerek Olcayto Han'a sunmuştu. Reşidettin İlhanlıların emrine giren Gazan Han döneminde büyük bir nüfus kazanmıştı ve bu cami tevarih eserinde de Türk ve Türkler maddelerine Oğuz nameleri de eklemişti. Yani bir takım Moğol olaylarını da Türk tarihine katmıştı. Hatta Ergenekon destanına birkaç ekleme çıkarma falan yaptığı da biliniyor ama Asıl olaya dokunmuyor. Yani Aslında şunları söyleyebiliriz Ergenekon adını Reşidüddin veriyor. Ama bütün olaylar Eski Çin yıllıklarında belirtildiği gibi tamamen aynı şekilde aktarılıyorlar. Yani 1-2 kısa isim verme alma olayları haricinde herhangi bir fark yok. Şimdi Ergenekon Destanı bir kurt tarafından büyütülen bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Bize bu garip gelebilir yani kurt alacak da çocuk büyütecek falan ama bunlar Türk tarihinde yaygındır. Hatta aslan tarafından büyütülenler bile vardır. Dede Korkut hikayelerine baktığınız zaman Basat ve Tepegöz mücadelesi vardır. Basat bir Türk kahramanıdır ve bir aslan tarafından büyütülmüştür. Dolayısıyla bayağı güçlü kudretli bir şeydir. Hani Tarzan hikayesinde olduğu gibi. İşte bu gibi olaylar aslında Türk tarihinde çok yaygındı ve normal karşılanıyordu. Hatta şeyleri hatırlayın. Tarkan ve Kurt filmleri var biliyorsunuz. Veya Cüneyt Arkın'ın bir aslan tarafından büyütüldüğü bir film var. Pençe falan takıyor. İşte bu hikayeleri bildiğiniz zaman o filmleri izlemek daha da güzel oluyor. Çünkü nereden geldiğini biliyorsunuz. Veşidüttin'den bahsettik bir de Bahadır Han'dan bahsetmek lazım çünkü bu destanın günümüze kadar ulaşabilmesinde onun büyük bir payı var. Bahadır Han 1663 yılında ölmüştü ve Şecere-i Türk yani Türklerin soy kütüğü eserini tamamlayamamıştı. Ondan sonra oğlu Enuşe'nin bu eseri bitirdiğini biliyoruz. Bu eserde de Ergenekon destanı anlatılıyor fakat hiçbir katma çıkarma yapılmıyor. Destan olduğu gibi tamamen kopya ediliyor. Yani her ihtimale karşı bulunsun diyerek bunu neşrediyorlar. Ve bugüne kadar ulaştırmayı başarıyorlar. Ha şimdi şey diyeceksiniz. İyi de ben 500 yıl önce yazılmış kitabı nasıl okuyacağım? Dili ağırdır. Bunun tercümeleri var mıdır? Var arkadaşlar. Hatta bir tanesini göstereyim. Bakın ilgi, kültür, sanat yayınları. Ufak bir kitap. Bunda zaten direkt madde madde olayları bulabiliyorsunuz. Hatta ben direkt destanın burada anlatıldığı şekliyle size bir okuyayım. Daha sonra diğer versiyonlarına geleyim. Kıyan ve Nokuz'un Ergenekon'a çekilip birleşmeleri. Bölüm bu. Sayfa 41. Sevinç Han Moğol'u yağmaladıktan sonra memleketine dönmüştü. İlhan'ın oğulları bu muharebede ölmüşlerdi. Ancak en küçüğü olan Kıyan kalmıştı. Kıyan o sene evlenmişti. İlhan'ın inisinin oğullarından biri olan Nokuz da henüz o sene evlenmişti. Bunların ikisi de aynı bölükten olan iki adama düşmüşlerdi. Muharebeden 10 gün sonra bir gece atlanıp karıları ile birlikte kaçtılar. Muharebeden evvel ordu kurdukları yere geldiler. Düşmandan kaçıp dört türlü mal, deve, at, öküz ve koyun buldular. Hasbihal edip burada kalsak bir gün olur düşmanlarımız bizi bulur. Bir kabileye gitsek etrafımız hep düşman kabilesi. En iyisi dağlar arasında hiç kimsenin daha yolu düşmemiş bir yere gidip oturalım. Dediler ve sürülerini alıp dağlara doğru yürüdüler. Yabani koyunların yürüdüğü bir yoldan tırmanarak yüksek bir dağın boğazına vardılar. Orada tepeye çıkıp diğer yanına indiler. Çevreyi iyice incelediler. Gördüler ki geldikleri yoldan başka yol yok ve o yolda öyle bir yol ki bir deve ve bir keçi bin güçlükle ancak yürüyebilir. Eğer biraz ayağı sürçse düşer parça parça olur. Vardıkları yer geniş ve uçsuz bucaksız bir ülkeydi. İçinde akarsular, kaynaklar, türlü otlar, çayırlar, meyveler ve türlü türlü av hayvanları vardı. Bunu görünce Tanrı'ya şükrettiler. Kışın mallarının etini yediler, derilerini giydiler, yazında sütünü içtiler. Buraya Ergenekon adını verdiler. Ergenekon'un manası bir dağın zirvesi demektir. Orası da dağın en yüksek yeriydi. Burada Kıyan ve Nokuz'un oğulları çoğaldı. Kıyan'ın oğulları ötekininden daha fazla oldu. Kıyan'ın oğullarına Kıyat, Nokuz'un oğullarının bir kısmına Nokuzlar, bir kısmına da doğruluk in dediler. Kıyan dağdan şiddetle inen sel demektir. İlhan'ın oğlu güçlü ve tez bir adam olduğundan ona bu ismi vermişlerdi. Kıyat Kıyan'ın çoğuludur. Bu iki kişinin nesilleri uzun bir süre Ergenekon'da kaldılar. Çoğaldıkça çoğaldılar. Kabileler meydana geldi. Her aile Uruk namıyla bir umak teşkil etti. Umak evsi sungak demektir ki Türkler birbirine hangi umaktansın derler. Hangi ırktansın demezler. 400 sene sonra kendileri ve sürüleri o kadar çoğaldı ki artık oralara sığamadılar. Bunun üzerine müzakere ettiler ve babalarımızdan işitirdik ki Ergenekon'un dışarısında geniş ve güzel bir memleket varmış. Atalarımız orada otururlarmış. Tatar baş olup başka kabileler bizim okumuzu kırıp yurdumuzu almışlar. Artık Tanrı'ya şükür düşmandan korkarak dağda kapanıp kalacak halde değiliz. Bir yol bulup bu dağdan, Çıkalım. Bize dost olanla görüşür, düşman olanla dövüşürüz dediler. Herkes bu fikri beğenip yollar aradı. Ancak bir yol bulamadılar. Bir demirci, ben bir yer gördüm orada demir madeni var. Zannedersen bir kattır. Eğer onu eritirsek yol bulabiliriz dedi. O yeri gidip gördüler ve demircinin sözünü uygun buldular. Millete odun ve kömür vergisi saldılar. Herkes vergisini getirdi. Bir sıra odun, bir sıra kömür olmak üzere dağın böğründeki çukura istif ettiler. Dağın tepe ve diğer yanlarında da odun ve kömür yığdıktan sonra deriden yetmiş körük yapıp yetmiş yere kurdular. Ateşleyip hepsini birden körüklediler. Tanrı'nın kudretiyle demir eridi ve yüklü bir devirin geçebileceği kadar bir yol açıldı. O ayı, o günü, o saati belleyip dışarı çıktılar. İşte o gün Moğollarca bayram sayıldı. O tarihten beri bu kurtuluş günü Moğollar bayram yaparlar. O gün bir demir parçasını ateşte kızdırırlar. Demir kıpkırmızı olunca evvela han bir maşayla demiri tutup örsün üstüne koyar ve çekiçle vurur. Ondan sonra bütün beylerde de aynısını yaparlar. Bugüne çok itibar edip zindandan çıkıp ata yurdumuza geldiğimiz gün derler. Ergenekon'dan çıktıkları zaman Moğolların padişahı Kıyan neslinden ve Korlas urukundan olan Börteçine'ydi. Bütün kabilelere elçiler göndererek Ergenekon'dan çıkıp geldiğini bildirdi. Kabilelerin bazısı memnun oldu bazısı da olmadı. Özellikle Tatarlar bunların üzerlerine yürüdüler. Saf bağlandı, savaş oldu. Moğollar galip gelip Tatarların büyüklerini kılıçtan geçirdiler. İşte 400 yıl sonra böylece intikamlarını aldılar. Mallarını zapt ettiler ve ana yurdunda oturdular. Ve bütün kabilelere baş oldular. Hatta bir kısmı Moğol uruğundan olmadığı halde Moğoluz diyerek Moğollarla birleştiler. Bu Ergenekon Destanı'nın biraz Moğol etkisinde yazılmış ve Moğol hanlarına beğendirilmeye çalışılmış bir versiyonu. Ama hikaye tamamen aynı. Hiçbir fark yok. Tek fark arada isimler değişiyor. Şimdi önceki videoda seslendirdiğim kısma bir bakalım. Daha sonra devamını okuyalım ve videoyu bitirelim. Türk illerinde Türk oku ötmeyen, Türk kolu yetmeyen, Türk'e boyun eğmeyen bir yer yoktu. Bu durum yabancı kavimleri kıskandırıyordu. Yabancı kavimler birleştiler. Türklerin üzerine yürüdüler. Bunun üzerine Türkler çadırlarını, sürülerini bir araya topladılar. Çevresine hendek kazıp beklediler. Düşman gelince vuruşma başladı. 10 gün savaştılar ve sonunda Türkler üstün geldi. Bu yenilgileri üzerine düşman kavimlerin hanları ve beyleri av yerinde toplanıp konuştular. Dediler ki Türklere hile yapmazsak halimiz yaman olur. Onları bir şekilde kandırmamız gerekiyor. Ve bir plan yaptılar. Tan ağırdığı zaman baskına uğramış gibi ağırlıklarını bırakıp kaçtılar. Türklerse bunların gücü tükendi, kaçıyorlar diyerek arkalarından koştular. Düşman Türkleri görünce birden döndü ve vuruşma başladı. Türkler yenildi, kıskaca alınmışlardı. Düşman Türkleri öldüre öldüre çadırlarına kadar geldi. Çadırlarını, mallarını öyle bir yağmaladılar ki tek kara kıl çadır bile kalmadı. Büyüklerin hepsini kılıçtan geçirdiler. Küçükleri ise tutsak ettiler. O çağda Türklerin başında ilk Kağan vardı. İlk Kağan'ın da birçok oğlu vardı. Ancak bu savaşta biri dışında tüm çocukları öldü. Kayı yani Kayan adlı bu oğlunu o yıl evlendirmişti. İl bir de Tokuz Oğuz yani Dokuz Oğuz adlı bir yeğeni vardı. O da sağ kalmıştı. Kayı ile Oğuz tutsak olmuşlardı. 10 gün sonra ikisi de karılarını aldılar ve atlarına atlayarak kaçtılar. Türk yurduna döndüler. Burada düşmandan kaçıp gelen develer, atlar, öküzler ve koyunlar buldular. Oturup düşündüler. Dört bir yan düşman dolu. Dağların içinde kimsenin yolunu bulamayacağı bir yer bulup orada yurtlarını kurmayı planladılar. Bütün sürüleri alıp dağa doğru göç ettiler. Geldikleri yoldan başka bir yolu olmayan bir yere vardılar. Türklerin vardıkları ülkede akarsular, kaynaklar, türlü bitkiler, yemişler ve avlar vardı. Böyle bir yeri görünce ulu tanrıya şükrettiler. Kışın hayvanların etini yediler ve derilerini giydiler. Yazın ise sütlerini içtiler. Bu ülkeye de Ergenekon adını verdiler. Zaman geçti, çağlar aktı. Kayı ve Tokuzoğuz'un birçok çocukları oldu. Kayının daha çok çocuğu oldu. Kayı'dan olma çocuklara Kayat dendi. Tokuz'dan olma çocuklarınsa bir bölümüne Tokuzlar, diğer bölümüne de Türülken diye seslendiler. Yıllar boyunca bu iki yiğidin çocukları Ergenekon'da kaldılar. Çoğaldılar, çoğaldılar, çoğaldılar. Aradan 400 yıl geçti. 400 yıl sonra kendileri ve sürüleri o denli çoğalmıştı ki Ergenekon'a sığamaz olmuşlardı. Çare bulmak için kurultayı toplamışlardı. Kurultayda şunlar söylenmişti. Atalarımızdan işittik. Ergenekon dışında geniş ülkeler, güzel yurtlar varmış. Bizim yurdumuz da eskiden o yerlerdeymiş. Dağların arasını araştırıp yol bulmak lazım. Gelin göçelim Ergenekon'dan çıkalım. Ergenekon dışında kim bize dost olursa biz de onunla dost olalım. Kim bize düşman olursa biz de onunla düşman olalım. Türkler kurultayın bu kararı üzerine Ergenekon'dan çıkmak için yol aramaya başladılar. Ama bulamadılar. O zaman bir demirci şunları söyledi. Bu dağda bir demir madeni var. Yalın kat demire benziyor. Demirini eritebilirsek belki de dağ bize bir geçit açar. Gidip demir madenini gördüler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler. Dağın altını, üstünü, yanını, yönünü odun ve kömürle doldurdular. Yetmiş deriden yetmiş büyük körük yapıp yetmiş yere koydular. Odun ve kömürü ateşleyip körüklediler. Tanrının yardımıyla demir dağa kızdı, eridi, akı verdi. Yüklü bir devenin çıkabileceği kadar geniş bir yol açıldı. Sonra gök yerili bir bozkurt çıktı ortaya nereden geldiği bilinmeyen bir kurt onlara yol gösterecekti Bozkurt geldi Türk'ün önüne dikildi herkes anladı ki yolu o gösterecek Bozkurt yürüdü ardından da Türk milleti onu takip etti ve Türkler Bozkurt'un önderliğinde o kutsal yılın kutsal ayının kutsal gününde Ergenekon'dan çıktılar Türkler o günü o saati iyi bellediler bu kutsal gün Türklerin bayramı oldu her yıl o gün büyük törenler yapılır bir parça demir ateşte kızdırılır, bu demiri önce Türk Kağan'ı kıskaçla tutup örse koyar, çekiçle döver. Sonra öteki Türk beyleri de aynı işi yaparak bayramı kutlarlar. Ergenekon'dan çıktıklarında Türklerin Kağan'ı Kayı Han soyundan gelen Börteçine yani Bozkurt idi. Börteçine bütün illere elçiler gönderdi. Türklerin Ergenekon'dan çıktıklarını bildirdi. Ta ki eskisi gibi bütün iller Türklerin buyruğu altına girene kadar. Bunu kimileri iyi karşıladı, Börteçine'yi, Kaan'ları bildiler, kimileri de iyi karşılamadı, karşı çıktılar. Karşı çıkanlarla savaşıldı ve Türkler hepsini yendiler. İntikamlarını aldılar ve Türk devletini dört bir yana egemen kıldılar. Hatırlarsanız Oğuz Kaan Destanı'nda gökten bir kurt iniyordu ve Oğuz'a yol gösteriyordu. Kurt önde, ordu arkada her tarafı fethediyorlardı. Şimdi yine bir kurt geliyor ve bu sefer Türklere yine yol gösteriyor. Ve Türkler Ergenekon'dan çıkıp yine her tarafı fethediyorlar. Yani arada benzerlikler var. Özellikle bütün destanlarda kurt önemli. Çünkü kurt Türklerle birleşmiş bir sembol. Kurt eğer dişi ise Asena diyorsunuz veya Ashina. erkekse ise ediyorsunuz diyorsunuz ve bu isimler ilerideki Türk hanlarına da isim olarak veriliyor. Daha doğrusu bir ünvan olarak veriliyor. Hani Napolyon gibi. Şimdi Oğuz Kağan Destanı ve Ergenekon Destanı arasındaki benzerliklere bakarak bazı Rus tarihçiler Oğuz Kağan Destanı'nın saf bir destan olmadığını söylüyorlar. Önceki bir Çin destanını Türkler almış Ergenekon Destanı gibi şeylerle birleştirmiş ve yeni bir hikaye oluşturmuşlar diyorlar ama zaten bunlardan önceki videoda bahsetmiştim. Başka bir konuya değineyim. Burada Türkler Ergenekon'dan iniyorlar. Yani dağdan inmek ve dünyaya yayılmak var. Bu da Türklerin Altay dağlarından inmesini konu alıyor. Zira bizim ana vatanımız Altay dağlarıydı. Hadi bir tane daha bilgi vereyim. Şimdi burada Türkler Ergenekon'dan çıktıktan sonra kutlama yapmaya başladılar ya o günü bayram ilan ettiler. Ve Türk hanları çıkıp orada kılıç dövmeye başladılar ateşin üstünde. Bu şu anda Nevruz olarak kutlanıyor. Bu sefer kılıç dövmüyorsunuz ateşin üstünden atlıyorsunuz ki bu da Mitreizm'den gelir daha eskiye dayanır. Ama zaten Nardugan Bayramı videosunda buna değinmiştim. Maşallah her konuyla alakalı video yapmışım. Orada değindim, burada değindim deyip sürekli oraya buraya gönderiyorum. Gerçi bu normal çünkü bütün destanlar birbiriyle bağlantılı. Burada bahsettiğim bir şeyle alakalı daha ayrıntılı bir video yapmış oluyorum. Dolayısıyla yönlendirmek zorunda kalıyorum. Şimdi bir konuya daha değineyim. Fark ettiyseniz bu destanlar bize yabancı geliyor. Biraz uçuk geliyor hatta hikaye gibi geliyorlar. Ama gidip de İslami hikayelere baktığınız zaman uçuk gelmiyor, normal geliyor. Gökten evliyaların inmesi vesaire, İnsanlar bunu normal karşılıyorlar. Dolayısıyla Türk destanlarının da İslamiyet sonrası versiyonları şu an daha çok biliniyor. Hatta Oğuz Kağan destanı İslamiyet'ten sonra şöyle değiştirildi. Oğuz Kağan Müslüman yapıldı. Babası Müslüman olmayan birisi olarak verildi. Karahan dendi. Ve Oğuz Kağan babasını sürekli İslam'a davet ediyordu. Bu da Muhammed Peygamber'in sürekli amcasını İslamiyet'e davet etmesinden özenilerek oluşturulmuştu. Dolayısıyla İslamiyet Türklere sadece bir din getirmedi, bütün kültürünü değiştirdi. Dolayısıyla biz Türklüğü anlamak istiyorsak, Türk nedir buna bakmak istiyorsak, 100 yıl önce Cumhuriyet'in yapmaya çalıştığı gibi İslamiyet öncesi Türklere bakmak zorundayız. Çünkü biz destanlarımıza veya İslamiyet öncesi Türk kavimlerine baktığımızda, ya onları yalanlıyoruz, beğenmiyoruz çünkü Müslüman değillerdi ya da onların hikayelerini Oğuz Kağan'da olduğu gibi biraz daha İslami iyileştirmeye çalışıyoruz. Hani bugün çoğunuz bilir TRT'de çocukken Çanakkale savaşlarıyla alakalı çizgi filmler vardı. Bu çizgi filmlerde Atatürk rüyasında peygamberi görüyor, savaş taktiklerini alıyor ve bu sayede savaşı kazanıyordu. Ya da gökten evliyalar iniyordu, yardım ediyordu ve bu şekilde savaşı kazanıyorduk. Yani 100 yıl önceki savaşla alakalı bile böyle eklemeler yapabiliyoruz. Şimdi bunları fark etmek ve aradaki ekleme çıkarmaları anlayabilmek için de en ufak bir destanla alakalı bile 10 tane farklı kaynağa bakmak lazım. Bütün kaynaklarına, bütün çevirilerine, bütün ekleme çıkarmalara bakmak ve doğrusunu anlamaya çalışmak lazım. E bu da zor bir iş. Dolayısıyla kaç kişi bunu yapar orası da ayrı konu. Bu direkt araştırmacıların konusu. Ben burada yine bu destanın birkaç farklı versiyonunu anlatırım ama hikaye tamamen aynı olacak ve sıkılacaksınız. Dolayısıyla videoyu fazla uzatmaya da gerek görmüyorum. Zaten kaynakları açıklama da var tekrardan söylemiş olayım. İyi araştırmak isteyenler oraya bakabilirler. Neyse fazla uzatmayalım. İslamiyet Öncesi Türk Destanları serisinin sonuna geldik. Ergenekon son videoydu. Umarım başarılı bir seri olmuştur. Umarım işinize yaramıştır, beğenmişsinizdir. Diğer Tragedia Destan hikaye videoları içinde kanalımı açıp orada oynatma listelerine gelip Destan Tragedia playlistine bakabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Görüşmek üzere.